فَإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مُحْدَسَةٍ بدعة وكل بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد ذلك kardeşlerim İmam Muhammed İbn İsmail El-Buhari rahimehullah Geçen hafta istikamet üzere olmaktan bahsetmiştik. İstikamet üzere yaşamaktan bahsetmiştik. <gülüyor> Seleften bazı kimseler var ki onların hakkında şöyle dendiğini okuyunca insan hayretini saklayamıyor. Diyorlar ki bazıları hakkında istikamet üzere olan kimselerin istikamet... üzere olmalarını ifade ederken diyorlar ki, şayet falancaya yarın öleceksin denilseydi buna binaen, bu söze binaen, bu habere binaen öleceğini bilmesine rağmen hayatında bir değişiklik olmaz ibadetlerine. Yani bir tanesi arttıracak, arttıracağı secde dahi olmaz hayatında. Çünkü adam hazır istikamet üzere, hayra yarışmış. Hayırda koşuyor, gidiyor. Yarın öleceksin, dense kendisine arttıracak ibadetini arttıracak bir yer yok. İşte istikamet bu halde olması lazım, bu şekilde olması lazım. Biliyorsunuz meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün kim diyor cenaze namazı kıldı ve cenazeyi teşyi etti, cenazenin peşinden yürüdü. Ne diyor? Kim söylüyor? Ebubekir Allah var. Peki diyor bugün kim? Hasta ziyaret etti. Kim? Ebubekir radıyallahu. Anh. Bugün diyor kim oruçlu? Kim? Ebubekir radıyallahu an. Bugün diyor kim sadaka verdi? Yine kim çıkıyor? Ebubekir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kimde bu hasletler? Kimde bu bu ibadet sayılan hadiste geçen bu dört ibadet o gün içinde bulunursa o kimse ne var? Cennete girer. Demek ki İnsanın istikamet üzere olma konusunda ne yapması lazım? Sürekli Azimli olması lazım, sürekli hırslı olması lazım. Ee, velev ki Geçen hafta ifade ettiğimiz üzere, istikamet üzereyken Bu seyirde, bu yolda giderken tümsekler çıkabilir, çukurlar çıkabilir, İnsanlar oraya düşebilir, çıkabilir, tökezleyebilirsin. Ancak Bunu da neyle e, Örteceksin? Bunu da neyle kapatacaksın? Futsület suresindeki 6. ayeti sizlere zikletmiştik, değil mi? Ne diyor? ayet evet. kelimesi ben sizler gibi bir beşerim ancak bana Allah katından ne olur vahiy olunur enma ilahukum ilahun vahid ilahınız ibadet olacak. hak tek ilah olan Allah'tır tek ilah'tır o ne yapın fastakimu ileyhi ona istikamet üzere olun ve ve Bakın istikametten sonra ne zikrediyor allah Teala ayette? İstiğfar. Ne yapmak? Bol bol istighfar etmek. Çünkü bu yolda, bu seyirde, bu istikamet üzere olma gayretindeyken insan eğer bu gayret üzerineyse hayır üzerine. Velev ki hatalar, yanlışlar, günahlar ondan hasıl olsa bile o kimse ne yapacak? allah Teala'nın da bu ayette buyurduğu üzere istighfar ederek o açını kapayacak. Ama bir kimse bu gayret içinde değilse, bir kimse istikamet üzere olma gibi bir derdi, gayreti yoksa Bu kimsenin her gün o ana cadde üzerinden uzaklaşması mesafesi ne arttıkça artar. Uzaklaştıkça uzaklaşır. Bir de kendisine baktığı zaman, aynaya geçip karşısına baktığı zaman aleyküm selamü aleyküm yahut onu uzun zaman görmemiş olan bir kimse uzun süreden sonra gördüğü zaman bir de bakar ki haline, ahvaline, durumuna, şekline ne yapmış adam? Kopmuş gitmiş tam günün ifadesiyle. Başka bir vadiye düşmüş. Onun için her insan istikamet üzere olmaya ne yapacak? Gayret gösterecek. Peki istikamet üzere olmak için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar yani ilim ve amel. İlim ve amel üzere olmak lazım. Evza'i tabiinden biliyorsunuz. İmam Evza'i rahimahullah diyor ki allah Teala diyor bir kavme hidayet etmek isterse onlara diyor ameli nasip eder. Amel. Hayırlı amel etmeyi nasip eder. Bir kavme de diyor hidayet etmek istemez ise onları dalalete sürüklemek isterse onları diyor cedele, tartışmaya bırakır. Bakarsın ki adam sabahtan akşama kadar neyle meşgul? Cidalle, tartışmayla, mücadeleyle meşgul. Bunun için ilim ve amel Yine iştigal etmek, meşgul olmak ve bu meclislerde bulunmak çok önemli. Özellikle bu son dönemlerde, bu ahir zaman dediğimiz dönemleri yaşıyoruz belki de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber vermiş olduğu fitneler tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı değil mi? Ahir zamanda gerçekleşmesi gereken, gerçekleşeceğini haber verdiği fitneler. Bunların çok aleni, çok büyük olanları var henüz görmesek de. Ancak bunlardan önce gelecek olan fitneleri ne yapıyoruz? müşahede ediyoruz. Bu zamanda Müslüman'ın ne yapması lazım? İlimle iştigal etmesi lazım. Sünneti öğrenmesi lazım. Ve amel ederek az önce ifade ettiğimiz üzere yarın sana öleceksin dendiğinde yapacak özel bir hazırlığın olmaması lazım. O kadar neysin? Rahatsın. Yani rahatsın derken o kadar amel üzerine, hayır üzerine bulunuyorsun, yaşıyorsun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye haber vermeden kim bugün cenazede ziyaret etti? Hazreti Ebu Bekir. Kim hasta ziyaret etti? Cenaze ömdü Hazreti Ebu Bekir. Kim hasta ziyaret etti? Ebu Bekir. Sadaka veren yine kim? Yine Ebu Bekir. Oruçtan yine Ebu Bekir. Bakın Ramazan ayından önceki son dönemece girdik. Hala aramızda bazı kardeşlerimiz bu ayın faziletini idrak edememiş olacaklar ki ne zaman Şaban'ın 15'inde girdik hocam diyebilecek kadar gaflet içindeler. Yani Şaban'ın 15'ine kadar oruç tutmayan bir kimse Şaban'ın 15'inden sonra ne yapamaz? Oruç tutamaz, değil mi? Yani Allah Teala bu kişinin, bu kimsenin uykusunu öyle uzatmış ki, öyle derin kılmış ki Şaban gelmiş de, geçmiş de 15'inden çıkmışız da hala öyle bir uyanıklık vaziyetinde soruyor ne zaman Şaban'ın 15'ine geldik? Bu adam mahrum bir adamdır. Yani bu adam kendine çekir düzen vermesi gerekiyor bu adamın. E, kendini sirkelemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü öbür tarafta ahirette, cennette bizler için neler saklandığını Allah talep Kur'an-ı Kerim'le buyurduğu üzere gözlerin görmediği ve aklımıza gelmeyecek şeyler bizler orada ne yapıyor? Bekliyor. Cennette de böyle ateşte de böyle. Yani bizlerden birisini annemizin rahminde, annemizin karnında gelip dense, denseydi ki böyle bir şey mümkün olsaydı Lisesi verdik, ya velid, buradan çıkmak ister misin, yoksa burada kalmak hoş mu, burada devam etmek ister misin? Hepimiz derdik ki, ya ekmek elden, su gönden değil mi? Burada neyiz? Rahatız. Hiçbir dert yok, tasa yok. Gıdamızı annemizden alıyoruz, burada kalalım derdik. Neden? Çünkü dünyadaki bizim için hazırlanmış şeylerden haberdar değiliz. Şöyle evlerde oturacaksın, şöyle arabalara bineceksin, şu yemeklerden tadacaksın, şu lezzetleri tadacaksın. Bunları bilmediğimiz için anne karnındayken, anne rahmindeyken, Ruhumuzun bundan haberdar olmadığı için Bizler ne yapıyorduk, ne vardık Derdik ki burada biz ne yapalım? Kalalım. Niye? Her şey o, o an için çok kolay. Ama dünyaya geldikten sonra Buradan kime söylesek orada kalmayı tercih eder miyiz? Ne kimse demez ki keşke orada kalsaydım. Niye? Dünyadaki lezzetlere bakıyorsun, tatlara bakıyorsun değil mi? Dünyanın güzelliklerine bakıyorsun. İşte arkadaşlar cennette böyle. Şu anda bizlerden her biri iman eksikliğinden olabilir değil mi? İlim eksikliğinden olabilir. Cenneti bilmediğimizden olabilir. Herkes bu dünyada fırsat verilse de böyle yaşamaya daha meslek. Ölmesek keşke hiç. Halinde, tavrında. Niye? Çünkü kimse kendisi için hazırlanan o güzelliklerden haberdar değil. Şayet haberdar olsaydı o kimse... Ne yapardı? Cenneti arzular, cenneti ister. Bu dünyada bir an dahi bulunmak istemezdi. Ve az önce söylemiş olduğumuz üzere yarın öleceksin dense, ne yapardı? Hazırım. Arttıracak hiçbir şeyim yok. Hazırım. Değil mi? 7-24 hazır adam ölüme, ruhunu teslim etmeye. İşte buna da ne diyoruz biz? İstikamet diyoruz. İstikamet üzere olmak. İkin, bugünkü babımız yeni bir bab. Üçüncü bab. Bâb-u mâ yukrehu min kesrati su'al. Ve men tekellefe mâ la ya'nih. Çokça soru sormanın nehyolunduğu, yasaklandığı. Ve insana ilgilendirilmeyen şeylerle meşgul olması. Bunların ardına düşmesinin yasaklanması bâbı. Çokça soru sormak. Tabi soru amele yönelik, amele dönük sorular ise bunu soracaksın Ya hocam duha namazı diye bir şey duydum. Bu nasıl bir namazdır? Nasıl kılınıyor diye bunu soracaksın. Ama amele dönük olmayan, cidal olan, dedim evzaiden naklettik ya. Böyle varsayımlarla ilgili, alakalı meseleleri araştırıp peşine düşmeyeceksin. Yani Allahu Teala İsrailoğullarına ne dedi? Ne kesin dedi? Bir inek kesin dedi, bakara. İbn Abbas diyor ki onlar çıkıp da bir ineği kesselerdi, herhangi bir ineyi kesselerdi ne olacaktı? İşte tamam olacaktı. Ne dediler? Önce dediler bizimle dalga mı geçiyorsun dediler. Bunu sonra. sonra bunun rengi ne olsun? yaşın ne olsun? Onlar sordukça Allahu Teala da onların sorularına binen ne yaptı? Onlara bunu zorlaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda büyük değişikliklerin olacağından bahsediyor. İşte diyor ki Deccal gelecek. Deccal'in büyük bir fitnesi olacak. Yeryüzünde 40 gün kalacak. Yeryüzündeki kalmış olduğu 40 günün bir günü bir yıl. Bir günü bir ay, bir günü bir hafta, diğer günler de sair günler gibi olacak. Şimdi bunu duyan bizlerin her birisinin aklına ilk gelen şey ne? Soru acaba nasıl bir gün bir yıl olacak? Bu işte ne yolunmuş soru bu arkadaşlar. Yani bizim ardına düşünmememiz gereken, düşünmememiz gereken şey Alan bu, taraf bu. Niye? Çünkü yani 24 saat olsa da bir gün, bir yılda olsa bizi buradaki ilgilendiren nokta bu değil. Ney? Namazı nasıl? Ha. Sahabeler hemen nasıl soruyorlar? Peki diyor eğer bir gün dediğin o gün bir yıl olursa namazı nasıl kılacağız? Ama şimdi insanlarda ne var? Acaba o bir gün nasıl bir yıl olacak? Kabirde azap nasıl olacak? Veyahut da daha önemli bir mesele Allah-u Teala'nın isim sıfatlarıyla alakalı. allah Teala nasıl gecenin üçte birinde yeryüzüne yiyor? Ya sen bunu sorma. Sen soracağın şey ben o üçte birlik vakitte ne yapacağım? Son üçte birinde ne yapmalıyım? Değil mi? Yani bizden öncekilerin helak olmasının sebebi buydu. Az sonra hadislerde de gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazını kılıyor. Öğlen namazını. Diyor ki, bugün diyor bu makamımda bana... Gösterilen birçok şey oldu. Bundan önce görmediğim birçok şeyler bana gösterildi. Bana bugün dilediğinizi sorun. Şimdi tabi ashab için de büyük bir fırsat. Çınarındaki dersler hatırlayın. Diyor ki sahabeler, bizlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sorması yasaklanmıştı. Dışarıdan, çölden bir adamın gelip soru sorması çok hoşumuza giderdi. Bazı rivayetlerde çölden gelen bedevi adamlara, sayır rivayet, Zannedesem Enes rivayet ediyor. Enes bin Umarik radıyallahu anh. Diyor ki çölden gelen adamlara rüşvet verirdik. Yani ne yapardık? Elbise verirdik. Ne yapsınlar diye? Resulullah sallallahu aleyhi ve soru sorsunlar diye. Bak. Görüyor musun? Soru sorsun ki biz de ne yapalım öğrenelim. Sahabeler. Onun i̇lim ehli saymış sahabelerin sorduğu soruyu böyle bir parmağın sayısı, iki elin sayısını geçmeyecek kadar az. Ama amel var sürekli. Amel var. Aleyhisselatü vesselam sorun diyor. Başlıyorlar. O soru şeyini aç, açınca Aleyhisselatü Vesselam bir tanesi gelip diyor ki benim ben neredeyim diyor yani benim cennette miyim cehennemde miyim diyor ki arastırdım sen diyor ateştesin bir tanesi diyor ki benim babam kim diyor ki senin baban falancadır.'' bir tanesi diyor ki devam kayboldu devam nerede bir tanesi kalkıyor ben kimim diyor revayetlerde Aleyhisselatü Vesselam hepsine diyor devam diyor şurada sen diyor falan oğlu falan falansın Aleyhissalatu Vesselam'ın kızdığı yüzüne yansıyor. Öfkeleniyor Aleyhissalatu vesselam. Yani soru sormaya izin vermiş. Sahabelerin bir kısmı orada ne yapmışlar? Amele dönük olmayan bazı sorular sormuşlar. Aleyhissalatu vesselam kızıyor, öfkeleniyor. Ömer bin Khattab radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh olayın dehşetini fark ediyor. Aleyhissalatu vesselam kızdığını fark ediyor. Aleyhissalatu vesselam ayak ayaklarını ne yapıyor? Ayaklarını yapıyor diyor ki Radıyutu Billahi Rabben, Radıyutu Billahi Rabben. Rab olarak Allah'tan razı olduk ve bir İslami din. din olarak İslam'dan razı olduk ve bir Muhammedi nebiye nebi. ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemler Nebi olarak ne yaptık? Razı olduk. Bir rivayet veriyor ki ve bir Kur'anı imame, İmam olarak da kimden? Kur'an'dan razı olduk. Yani Aleyhisselatü Vesselam sonra Bazı rivayetlerde affet diyor Hz. Ömer. Affet. Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra çıkıyor hutbeye diyor Yani öfkesi dinliyor. Ve sahabelere diyor ki bana diyor bugün burada, bu olay Medine'de gerçekleşiyor. Şu karşıdaki diyor bahçedeki bahçe tarafında yani kıblenin karşısındaki o bahçenin bulunduğu eskiden oralar bahçeydi. Hurmalıklardı. Oradaki yakınlıkta diyor bana cennet ve cehennem ne yaptı bana? Gösterildi. Birçok şeyi gördüm. Tabi Aleyhisselatü sahabelere sorun sorun diyor. Ama insanlar ne soruyorlar arkadaşlar? Babam kim? Ben neredeyim? Devem nerede? Böyle sorular soruyorlar. Bugün de aynen birçok insan soru şeyini açtığın zaman, fırsatını verdiğin zaman bakıyorsun ki amele dönük, istikamet üzere olmaya dönük soru yok. Kimisi var tartışmak için soruyor. Kimisi var bildiğini insanlara etrafındakilere ispat etmek için, göstermek için soruyor. Bunların hepsi yasaklanmış... Bunların hepsi nehyolunlu şeyler. İmam Bukhari Rahimahullah burada Maide Suresindeki 101. ayeti zikrediyor. Geçen hafta hatırlarsanız. La tes'elu an eşya'e intub delekum tesu'kum. Ne yapmayın? Sizlere gizli kalmış olan, gizli bırakılmış olan, sizler için açıklanmamış olan şeyleri sormayın, ardına düşmeyin. Bunlar size açıklanırsa ne olursunuz? Hoşnut olmazsınız. Hoşnut olmazsınız. Düvaletlerde geliyor. allah Teala bazı şeyleri diyor helal kılmıştır. Bunları yapın. Haram kılmıştır. Bunlardan uzak durun. Bazı şeylerden vardır ki allah Teala bundan sükût etmiştir. Bununla alakalı bir şey beyan etmemiştir. allah Teala'nın bu sizlere hediyesidir. Bunları da ne yapın? Alın. Yani araştırmayın. Da artık acaba bununla alakalı İsrail oğlanın yaptığı gibi. Bir tane inek kesin. Ama akıllarına ne geliyor hemen? Rengi nasıl olsun? Yaşı kaç olsun? Değil mi? Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Bu konuda dinimiz yaşamada yaşarken e, amele dönük sorular soracağız. Bizi amele götürecek sorular soracağız. E, bu ayetin nuzul sebebi, iki tane nuzul sebebi zikrediliyor. Olabilir bir ayet, iki tane nuzul sebebiyle tekrarlanmış olabilir. Birden fazla inmiş olabilir. E, bir tanesi hac ile alakalı olan mesele. Aleyhisselatü Vesselam her sene hac... Hacın farz olduğunu söylüyor. Şey Aleyhisselatü Vesselam her e, kula hac yapmanın farz olduğunu söylüyor. Her Müslümanın far, ha, üzerinde hac yapmak farzdır diyor. Çıkıp bir tanesi ne diyor? Her sene mi? E, normalde sana Allah-u Teala hac yap dediyse burada sus, sükürt et. Her sene denmemiş değil mi? Çıkıyor bir tanesi her sene mi Allah'ın Resulü hac yapmalıyız. Aleyhisselam Vesselam ne diyor? Şayet her sene deseydim her sene hac farz oldu. Sonra bu ayet iniyor. Buhar'ın zikrettiği diğer rivayet, bir tane adam geliyor ee, diyor ki, Ey Allah'ın Rasulü benim babam kim? Tabi eskiden ee, bazı insanlara Arap cahiliye döneminde şey yaparlarmış, kızdıkları zaman babasına söverlermiş, senin baban o değil derlermiş. Sahabelerden bazıları da gelip ne yapıyorlar? Mesela o az önceki söylemiş olduğumuz o olduğu gibi, benim babam kim diyor, oradakilere ne yapacak? duyuracak. Yani siz işte Münakaşa zamanında müşrikler, kureyşler benim babam hakkında konuşuyordu. İçinde bir şey kalmış, yara kalmış. İçinde bir ukde kalmış. Allah Resulü aleyhissalâhü gelip neyi soruyor? Bunu soruyor. E, bu rivayette de diyor ki ayet bunun üzerine indi diyor Nesib-i Malik. Bazı şeyler sizlere gizli kalmış şeyler. Sormayın, konuşmayın ki o konuda o şey açıklanırsa ne olur? Boşunuza gitmez. Yani Allah-u Teala Hatta diyorlar ki, müşriklerin kendi aralarındaki nikahlarda bile allah Teala onlara ne yapmış? İtibar etmiş yani. O nikah, o onun hanımı, onun da kocası, değil mi? Ebu Leheb. Ne diyor Allah-u Teala? Ebu Leheb'in şirk üzerine öldü. Karısı şirk üzerine öldü. Karısından bahsederken allah Teala ne diyor onun Onun karısıyla ilgili. وَمْرَعَتُهُ Onun hanımı, karısı diyor. Onun için sen sormayacaksın yani. Babam kim? Niye ardına düşüyorsun bunu ya? Evet. İlk hadis diyor ki Muhammed Buhari قال حدثنا عبد الله يزيد قال حدثنا سعيد قال ابن عن سعد بن وقاص عن النبي قال المسلمين جرما من عن شيء لم يحرم من Müslümanların arasında diyor günah olarak, suç olarak işlemiş olduğu güna olarak en büyüklerinden bir tanesi şudur. Günahların en büyüklerinden bir tanesi şudur. Çıkar diyor. Haram olmayan bir konuda bir soru sorar. Haram olmayan bir konuda soru sorar. O sormuş olduğu soru sebebiyle o iş ne olur? Haram değilken haram olur. Yani vahiy daha tamamlanmamış. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam korkuyor, endişe ediyor. Bir sonraki rivayetlerde göreceğiz. kıyam Ramazan'daki gece namazında, teravih namazında Aleyhisselatü Vesselam bir gün çıkmış, kılmış İkinci gün çıkmış, kılıyor. Üçüncü gün bakıyor ki sahabeler toplanmış. Aleyhisselatü vesselam da gaybı bilmiyor. Belki o namaz ne olacak? Fars kılınacak. Fars kılınırsa ümmet buna ne yapamayacak? Güç itiremeyecek. Çünkü Allah-u Teala o peygamber hakkında ne diyor? O diyor Harisun Aleykum Sizler için çok nedir? Özenlidir. Sizi Haristir. Gözetir sizi. Harisun Aleykum bilmuminine raufun rahim. Müminlere karşı çok Şefkatlidir, merhametlidir. Yani o namaz farz kılınsaydı düşünün Kim güç ona? Ama kalkıp da birisi Mesela derse ki ey Allah'ın Resulü Her sene mi hac? Bu yapmış olur? Müslümanların Üstüne, başına Güç yetiremeyecekleri bir Şeyi getirmiş olabilir. Evet. İkinci hadis قال قال عفان قال وهيب موسى ابن سمعت النضر عن سعيد عن زيد بن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في المسجد من حصير diyor ki Zeyd ibn Samit radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin nebeviydi caminin içinde ne yaptı bir çadır kendine kurdu hasırdan bir çadır örtü yani kurdu. Fe sallâ rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîhâ le yâli hattâ ştema ileyhinâs. Aleyhissalâtu vesselâm ne yapıyor? Burada mescidin içinde kendine ayırmış olduğu yerde gece namazları kıldı. İnsanlar da diyor aleyhissalâtu vesselâm'ı gören geldi durdu. Cami, mescid ne oldu? İnsanlarla doldu. Sûmme fakadû savtehu leyleten. Bir gece baktılar ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Gelmemiş, çıkmamış oraya. Namaza gelmemiş. Fe zannu ennehu kadnam. Allah Rasulü aleyhissalatu vesselamın uyuduğunu zannettiler. Yani gelmemesinin sebebini uyuyakalmış olabileceğine yordular. Fe ceala ba'duhum yetenahnehu li yahruca ileyhim. Ashabtan bazısı öksürüyor, <gülüyor> yapıyor, ses çıkarıyorlar ki yani biz buradaydı ya Allah'ın Rasulü. Bekliyoruz. Yani çünkü o zaman ashab ibadeti sevmiş. Önce çünkü rivayetlerde de geldiği üzere ne diyorlar? Önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik. Kur'an'ı okuyarak imanımızı arttırdık. Sahabeler böyle önce imanı öğrendik. Yani kalbindeki iman kalbinde iman önce yerini almadıysa işe sen tersinden başladıysan amellerin faziletlerinden Başladıysan, amellerden başladıysan, her zaman için ameller, ibadetler sana ağır gelir. Açarsın, yarım sayfa Kur'an okusun kapatırsın. Nafile oruca başlarsın, öğlen gelmeden bozarsın. Bu böyledir. Ama kalbinde önce imanı oturtursan, kalbi amellere önce önem verirsen, ashabın dediği gibi, önce imanı öğrendik, ondan sonra Kur'an'ı öğrendik, Kur'an'ı okuyunca da diyor, imanımız arttı. Önce tevhidi öğreneceksin, Teala'nın azametini öğreneceksin, büyüklüğünü öğreneceksin, kalbin amellerini öğreneceksin. Öyle bir hale geleceksin ki ibadet senin için bir lezzet, bir tat, şimdiki gibi değil. Şimdi ibadet bir ney olmuş? İnsanlara bir ağırlık olmuş, değil mi? Yerinden kalkacaksın da, 15 adım ilerideki camiye gideceksin de, dükkanını kapacaksın da, namaza cemaatle duracaksın da. Yarın Perşembe, yaz ayı gelmiş, havalar 30-35 derece. Gece kalkacaksın, oruç için sahur yapacaksın, sonra ertesi gün oruç tutacaksın. Seleften, hatırlarsanız nakletmiştik, gece namazına kalkanlar sabahleyin ne yaparlarmış? Şükür için oruç tutarmış. Allah bizi gece namazına kaldırdı. Bunun şükrü de ertesi gün ne? Oruç. Ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanlarına çıkıp kendilerine namaz kıldırmasını istiyor. Çünkü iman coşuyor. iman kaynıyor. İbadet istiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza duruyor. Düşünün. Zannedersem ikindi namazı. Sahabe anlatıyor Aleyhissalatu vesselam'ın namazını diyor. Bizden birisi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam namaza durunca Allahu ekber deyince bakayım mezarlığını biliyorsunuz Medine'de. Baki'ye giderdi. Orası boşluk bir arazi o zaman için bir bölüm. Orada diyor tuvaletini yapardı. Abdestini alırdı, gelirdi. Hala peygamber nerede olurdu? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ilk rekatta olurdu. Hadis olarak. E namazınuzu nerede baktın? Asap başlar öksürme çıkarmaya. Fa kana mazale bikumul ladzi Diyor ki sizlere diyor gördüm ki bıraktığım hal üzerinesiniz. Bir önceki gece, bir önceki gece kılmış olduğumuz namazı kılma arzusundasınız. Ancak diyor ki ben sizlerin üzerinizde bu namazın farz kılınmasından korktum. Farz kılınmasından korktum. Velâ kutibe aleykum mâ kuntum bihi. Şayet sizlere bu farz kılınsaydı ne yapamazdınız? Yapamazdınız. Sahabe gelip diyor ki ey Allah Resulü her gün tutacağım. Hayır. En son Aleyhisselatü vesselam'le anlaştığı şey ne? Bir gün oruç, bir gün iftar. Ne orucu bu? Dawud Aleyhisselam'ın orucu. Yaşlanınca ne diyor? Eskiden diyor Peygamber'in şeyini kabul etti, teklifini kabul etti. Yani insanın e, az da olsa amelinin sürekli olması lazım, devamlı olması lazım. Allah-u Teala'nın en sevdiği amellerden bir tanesi de bu. Yani bir gün bir okudun, üç ay hiç Kur'an okumadın. Her gün iki sayfa oku, ama Sürekli oku. Fesallu eyyuhennas fii buyutikum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar. Şimdi kalkın gidin namazınızı nerede kılın? Evlerinizde kılın. Fe inne afdala salatil mer'i fii beytihi. Kişinin kıldığı namaz olarak en faziretli olanı hangisidir? Evinde kıldığı namazdır. İlla ancak. İlla assalatel mektube. Farz olan namazlar hariç. Yani bir şey ki hocam ben nafile namazımı camide kılmam mı daha faziletli yoksa evde kılmam mı? Nafile namazları evde kılmak daha faziletli. Hatta rivayetlerde aleyhissalatü vesselam diyor evlerinizi neye çevirmeyin? Kabirlere çevirmeyin. Evlerinizi mezarlara, kabirlere çevirmeyin. Evet. Demek ki insan ne yapmayacak? Ee, çokça soru sormayacak. Sorduğu sorular amele dönük olacaksa, ilmi olarak amele yansıyacaksa, günlük hayatında ihtiyacı olan şeyler soracak, öğrenecek. Ama bunun dışında ne yapmayacak? Aşırı soru sormayacak. Zaten bugün kendilerini İslam ümmetine nispet eden, bakın bütün fırkalara, dalalet sebeplerine, Kelamcıların, mutezilelerin ma'turidilerin, eşarilerin, hep dalalete düştüğü noktalara bakın. Özellikle isim sıfatlar konusunda Sürekli neyle Tartıyorlar akılla Sürekli Ne yapıyorlar akılla Diyorlar ki şöyle denirse böyle deriz Böyle denirse şöyle cevap veririz Bu bunu gerektirir şu şunu gerektirir diyerek ne yapıyorlar ee, Konuşuyorlar İshak İbn-i Birisi çıkıp diyor ki Bana diyor haber ver Allahu Teala gecenin üçte birinde nasıl iner Yeryüzünün semasına nasıl iner Şimdi bu soru içinde hayır bulunan bir soru mu? Elbette değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı sorulardanız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gecenin son üçte birinde Allah-u Teala'nın yer yüzünün semasına ineceğini söylüyor. İshak ibn i Rahubey bu soruyu duyunca diyor ki önce diyor sen bana Allah'ın nasıl bir şey olduğunu söyle ben sana nasıl ineceğini söyleyeyim. Allah'ın var olduğuna inanan bir insan onun nasıl olduğunu bilebilir mi? Bilemez. Buna rağmen ne yapıyor? Teslim olup, varlığına iman edip bunun ardına düşmüyor. Allah-u Teala'nın bir zatı vardır ama nasıldır bu zat? Keyfiyeti nasıldır? Ardına düşüyor muyuz? Düşmüyoruz. Çünkü bunu bizim anlamamız, anlamamız mümkün değil. Bunun için soru sormuyoruz bu konuda değil mi? Allah-u Teala'nın bizlere öğrettiği bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Leyse kemis şey. Onun bir benzeri yoktur. Ve semi semi'ül basir. <gülüyor> o işitendir. Görendir. Demek ki sen ne yapmayacaksın? allah Teala'nın haber verdiği konularda teslim olacaksın. Bunun ardına düşmeyeceksin. Evet, üçüncü hadis diyor ki Manbukher rahimahullah Kale haddesana Yusuf ibn Musa Kale haddesana Ebu Usame An Bureyd ibn Ebi Burda An Ebi Burda An Ebi Musa el Eş'ari Kale su ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem An eşya'a kerihaha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hoşlanmadığı birçok sorular soruldu. Bu Ebu Musa Eş'ari'nin rivayetinde Ebu Musa radıyallahu an kıssayı, olayı tam olarak anlatmıyor. Az sonra Enes İbni Malik'in rivayetinde gelecek bu olay uzun haliyle. aksaru ekseru aleyhil mes'elete gadib. Diyor ki Ebu Musa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorular sorulunca, ardı ardına sorular gelince ama nasıl sorular? Az önce duydunuz. Daha sonra da duyacaksınız biraz sonra. Aleyhissalatü vesselam öfkelendi diyor. Ve kâle selûni selûni Aleyhissalatü vesselam öfkelendi diyor. Ki, hadi sorun. Sorun. Diye onlara ne yapıyor böyle? Azarlarcasına onlara bana hadi sorun diyor. Fekâme raculun. Fekâle ya Rasûlallah men ebi. Diyor ki bir tane adam kalktı dedi ki ya Rasûlallah babam kim? Fekâle ebu ke Dedik baban حزافة'dir. <gülüyor> Başkası kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü babam kimdir? Eleyhisselam dedi Ebuke Salim Mevla Şeybe. Baban diyor Salim'dir Şeybe kabilesinin mevlası. Onların azat ettiği falancadır. Felamma ra'a ve sellem, Umar radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünde görünce öfkesini Kale <gâle> inna netubu ilallahi azzebacan. <Gülüyor> Ömer hemen uyanıyor. Diyor ki Allah'a ne yapıyoruz? Tövbe ediyoruz. Hemen anlıyor. Allah'a ne yapıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öfkelendirmekten tövbe ediyoruz. Evet. Diğer rivayet. Bu rivayet Mughira Mughira Muaviye radiyallahu anhun Kufe'deki emiri Kufe'deki valisi. Hicri olarak 41 ila 51, 10 yıllık bir neyi var bu Muğira'nın? Emirliği var. Orada valiliği var Kufe'de. Tabi Kufe ve Basra e, ilim yuvası. Sahabelerin çoğu buralara gitmiş, yerleşmiş. Enes ibn Malik gitmiş, Basra'ya yerleşmiş. Daha sonradan Basra'da olmuş değil mi? Abdullah bin i Mesud Nereli bu bakıma gittiği yer nispet edilirse Kufe'li. diyor ki bu hayra yemaullah hadesena musa Kal حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب bu kûfe emirinin katibi ne yapıyor kalem müdürü değil mi bugün kalem müdürü diyoruz katibi yazışmalarını yazan kimse bize haber veriyor diyor ki كتب معاويه الى المغيرة muaviye mugire'ya bir yazı gönderiyor diyor ki oktub ileyye ma semi'te min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye radıyallahu anh, yöneticisi olan, kendi sultası, otoritesi altında olan Muğira radıyallahu anh'ı diyor ki, Resulullah'tan duyduğun bir hadisi bana yaz gönder. <gülüyor> yani ben yöneticiyim, ilim talep etmem yok. İlim talep ediyorlar. O dönemlerde bakın, hadisin yazıldığına dair bir delil. Bazıları ya hadisin yazılması yasaklanmış. Sahabeler kendi aralarında yazışıyorlar. Tabii ilk dönemlerde İlim el diyor ki hadislerin korunması, hıfzı hem sudurda ne demek sudur göğüste yani ezber ne demek biliyor musunuz arkadaşlar ezber Farsça'da göğüs demek yani göğüste korunan şeye ezber deniyor Farsça bizim Türkçe oradan geçmiş Hadislerin çoğu neylen korunuyor sudur kalplerde akıllarda muhteşem bir hafıza var muhteşem bir hafıza var Zaten rivayetlerde görüyorsunuz, sahabe anlatıyor, peygamberle şuradaydık, diyor hurma dalına yaslanmıştı, bir, bir bir süre düşündü. Yani olayla alakası olmayan ama o olay anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hali, tavrı bile bize ne olmuş? Aktarılmış. Bu kadar bu dini korumuşlar hassas olarak. Bir de var ki din sutur, satırlarda tedvin edilerek, yazılarak nakli olmuş. İlk dönemlerde, ilk çağlarda daha çok nerede hadis saklandı? Göğüslerde, kalplerde, hafızalarda saklandı. Bu daha sonra nereye geçti? Kağıtlara, kalemlerle, kağıtlara işlendi. İşte Muaviye radıyallahu an müminlerin dayısı Muaviye ne yapıyor? Mughira radıyallahu anh'e diyor ki, "Resulullah'tan duyduğun, sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğun bir hadisi bana yaz gönder." O da yazıyor. Diyor ki, enne nebiyyallâhi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûlu fî dubri kulli salâh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın ardından sonra, her namazdan sonra şunu söylerdi. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, la, lehu l ve lehu hamd ve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la atayt, ve la menat, ve la Evet, Tabi rivayetlerde bunun... fazla namazlardan olduğunu mektube dediğimiz fazla namazlardan olduğu da beyan ediliyor. Bizler ne yapıyoruz? İstighfar ettikten sonra üç defa Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah. Allahumma ente selamunike selam tebarakte yazal celal vel ikram. Ondan sonra diyoruz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumma la mani'a limâ a'tayt ve la mu'tiye limâ men'te ve la yanfau'uz-zel cedd minkel cedd. Ne demek bu? Ne diyoruz? Diyoruz ki Allahumma la mani'a limâ a'tayt Sen verirsen, senin verdiğini engel olacak olan yoktur. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا menat. Senin men ettiğin, vermediğin kimseye de verecek yoktur. وَلَا يَنْفَعُ ذَلْ جَدِّ مِنْ kel جَدِّ Senin katında sulta sahibi, otorite sahibinin, güç sahibinin, gücünün hiçbir faydası olmaz. Buradaki ced, Arapçayı belki az kulaktan bilenler Karıştırabilir. Arapça'da Dede manasında da kullanılıyor. Ced. Ama buradaki ced güç, tazim, sulta, otorite demek. Vela yanfa'u zel ceddi min kel ced. Senin katında güç sahibinin gücü ona ne yapmaz? Fayda vermez. Bu cetle alakalı Enes İbni Malik'ten bir rivayet var. Diyor ki Enes İbni Malik, bizler diyor sahabeler olarak Ali İmran'la Bakara'yı Ezberleyen bir kişi bir kişi gördüğümüzde onu ne yapardık diyor? Gözlerimizde güzeltirdik. Büyütürdük yani. Vay derdik. Bakın ashabın büyüttüğü, ashabın vaybe dediği adamlar Ali İmran'ı, Bakara'yı ezberleyen, onu amel eden kimseler. Bugün insanların vaybe dediği insanlar kimler? Parası olan, değil mi? İşi olan, ticaret iyi giden Bunlara ne deniyor? Adama helal olsun. Yürüdü gitti. Bakın Enes Malik ve ashabın gözünde yürüyüp giden. Ne büyük adam denilen kimseler, Ali İmran'ı, Bakara'yı ve Ali İmran'ı ezberleyen kimseler. Bugün öyle bir hale geldi ki insanlar, Müslümanlar şöyle... Bırakın Bakara'yı, Alim'i, An Meccuzunu bilmiyor, bilmez hale geldi An Meccuzunu ezberinde yok adamın. An Meccuzunu ezberinde yok ama sanki yarın ölse cennete girecekmiş gibi garanti yaşıyor. O kadar mutlu, o kadar rahatsız olmuyor yani. Ya, alayım da alayım şu Kur'an'ın son cüzünü alıp ezberleyeyim de Allah'ın kelamından bir ezberim olsun diyecek bir pozisyonda da değil. Henüz onu da ne olmamış, ulaşamamış ona da. Sebep gaflet. Sebep gaflet. Daha öncelikli şeyler var onun hayatında. Çünkü işlerini taşıyacak, evini taşıyacak, evdeki falanca malzemeyi değiştirecek değil mi? Ondan sonra şunu yapacak, bunu yapacak. Yapacak da yapacak. Evet. Bakın sahabe bir sahabeye yazı yazıyor. Mektup yazıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki namazdan sonra şunları oku. La ilahe illallah vahdehu, la şerike, la lehu l-mulku, la l-hamdu, la l-kulü şeyin kadir. Allahumma la mâne ele ma atayt, la mûte ma mâna'd. Ve la enfa zel ceddi minkel ceddi. Bunu ezberlemeniz lazım artık. Sonra, devamında diyor ki, ennehu kâne enha an qil ve kal. Ava Resulü aleyhisselatü qilu kal'den, ne demek qilu kal? Dedi kodu. Türkçeye de tercüme etmişiz biz. Dedi kodu. Arapçada qil kal. Yani o falanca böyle dedi. O böyle cevap verdi. O şöyle dedi. Bu böyle dedi. Lerle meşgul olmak. Bunlarla insanın ne yapması? Meşgul olması. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mu'minun suresinde ne diyor? Kad eflaha el mu'minun. Kad eflaha mu'minun. Mü'minler ne oldu? Felah erdi. Kurtuluşa erenler kimlerdir? Bunların özellikleri kim? nedir? Bakın, surenin başı. اَلَّذ۪ينَهُمْ fi صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında huşu içindedir. اَلَّذ۪ينَهُمْ anil الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar lagv. Ne demek lagv? Lagv. Mubah. Mubah. Ne demek mubah? Haram olmayan. Yani konuşursan konuşursun. Ama bundan uzak olan kimseler. Diyor ki ilim ehli, Namazda huşu istiyorsan boş şeylerden meşgul olma. Boş şeyleri konuşma. İbnül Kayyim zannedersem diyor Şeyh Hulusi'nin Teymiye'nin öğrencilerinden. Diyor ki Şeyh Hulusi'nin İbnül Teymiye beni bir gün diyor. Mubah olan bir şeyle gördü. Meşgul olurken gördü. Mubah. Yani yapmanda bir beys yok. Neyse artık. Beni yani diyor ondan meşgul olurken gördü. Bana dedi ki diyor. Bu... Yüksek mertebeleri, cennette yüksek mertebeleri arzulayan adamın yapmayacağı bir iş. Bu ama eğer sen bir şey arzuladıysan, değil mi? Bir şeyin ardına düştüysen, senin bununla vaktini burada ne yapmaman lazım? Geçirmemen, lazım? Geçirmemen lazım. Ama bugün maalesef öyle bir hale gelmişiz ki, yani adam televizyonu açıp 90 dakika bir futbol maçını ne yapabiliyor? seyredebiliyor. Bu adam bu ameliyle neyi arzuluyor bilmiyorum. Öyle değil mi? Bugün ilim talebesi bir adam kalkıp evinde televizyonu açıp dizi film seyredebiliyor arkadaşlar. Dizi film seyredebiliyor. Yani bunun haram olduğu konusunda din sahibi dindar olan bir insanın şüphesi olmaması lazım. Haram. Değil mi? Yani vakit ziyanının haricinde orada gördüklerinin haram olduğunda kimse şüphe etmemesi lazım. Yani ne hale gelmiş? Bir taraftan mubah olan şeyler var. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar ki helaha ermiştir, namazlarında huşul içindedirler onlar ne yaparlar? Kelamdan, boş konuşmaktan uzak dururlar. Yani bunun bizim kulağımızda bir küpe olması lazım arkadaşlar. Hepimizin kulağına bir küpe olması lazım. ve kesreti sual Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi neyi yasakladı? Kesreti sual. Çokça soru sormak. Geçen hafta rivayet hatırlayın. Nevas bin Sem'an. Rivayet sahih-i Müslim'de. 1 sene oturdum diyor Medine'de. 1 soru için diyor onu bekledim sormayı. Bir soru için ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor. Ve ida'atil mal ne yapmak? Malı zayi etmek. İnsanın malını zayi etmesi de yasaklanmış bir şey. Kıyamet günü sorulacak sorulardan bir tanesi sana ne? Malını nereden kazandın? Bitti mi? Hayır. Nereye? Harcadın. Nereden kazandın? Ve nereye harcadın? Kazandığın her kuruşun, bugün mesela paralar çıktı. Değil mi? İşte kuruşlar güya tedavüle geçecekti. Tutturamadılar, başaramadılar. Öyle kaldı duruyor. Ama ahirette arkadaşlar o kuruşların hesabı var. Dünyada yok. Markete gidiyorsun Diyor ki 2 lira 12 kuruş Senden ne alıyor? 2 lira 10 kuruş alıyor. 2 kuruşun Hesabını yap ne sen yapıyorsun ne de Kasadaki kasiyer yapıyor. Ama inanın arkadaşlar bunu yakinen bilin Kendinizi o Pozisyona koyun. O kazandığınız 2 kuruşun Hesabını nereden kazandığınız Konusunda vereceksiniz. ve nereye harcadığınız konusunda da ne yapacaksınız bunun hesabını vereceksiniz. Onun için insanın ne yapmaması lazım? Malını da bu şekilde kullanması lazım. Ve ene enha an uquqil Annelere karşı ak olmaktan, onlara isyan etmekten, onlara edepsizlik ve terbiyesizlik etmekten de yasaklardı Aleyhisselatü vesselam. Ve dil banat çocukları diri diri ne yapmaktan yasaklardı, yasakladı. toprağa gömmekten yasakladı. Ve men'in vehat. Ve, ve men'in vehat. Tam Türkçe'si hep bana diyen. Yani kendisi vermeyen ama hep bana deyen. Bunu da yasakladı. Bazı kimseler vardır ki görürsünüz böyle. Bu da bir hastalıktır yani. Yani öyle bir şey ki din din adam adam ediyor arkadaşlar. Yani insanı insan ediyor. Yoksa insan hayvandır yani bu manada. insan hayvan gibidir. Yani eğer dinin ona öğrettiği şekilde yaşamazsa insan hayvan gibi yer, hayvan gibi tuvaletini yapar, hayvan gibi cima eder, hayvan gibi israf eder. Değil mi? Yani insanı insan eden nedir? Dindir. Yani din bir gerçekten disiplin. Adam 70 yaşına da gelse bakıyorsun ki neyin necis olduğunu, neyin pis olduğunu biliyor. Kurulmuş saat gibi, vaktinde kalkıyor, namaza gidiyor, geliyor. Cuma günü bakıyorsun ki Cuma'ya gitmeden önce banyoya giriyor, temizleniyor, gusur alıyor, güzel koku sürünüyor. Yani bunu bugün Profesyonel ordularda başarmaya çalışıyorlar, insanlara banyo yapmayı öğretmeye, değil mi? Okullarda işte bakın, çocuklar yetiştirirken diyorlar ki tırnaklarınızı şöyle keseceksiniz, şu, şu vakitte kesin. Tıraş olmak, banyo yapmak, düzenli yaşamak. Arkadaşlar, din, insan yaşadığı zaman İnsan gibi. insan oluyor. Eğer bir insan dini yaşanmazsa bakın tuvaletinden yemek yemesine kadar, oturmasından kalkmasına kadar insana benzetemezsiniz. Daha çok neye benziyordur o? Hayvana benziyordur. İşte aleyhissalatü vesselam bu kötü hasletlerden yasaklıyor bizleri. Bir tanesi de ne bu? Men'in ve Kendisi vermeye geldiği zaman vermeyen sıkan, cimri olan başkasındakini gördüğü zaman da sürekli ne yapan? Hat, ne demek hat, hati, ver. Hep bana de Bu böyle bir hastalık. Ben tanıyorum bir tanesini. Uzun yıllar böyle müşahede ettim, gördüm. Artık yanında ona arkadaşlık eden kimseler tahammül edemiyorlardı artık yani. İki sene, üç sene beraberler. İşte hemen hemen tabii öğrencilik yıllarında her akşam yemeğini beraber yiyorlar. Üç kişi, dört kişi, beş kişi neyse. Ya direkt ne yapalım? Hadi bir yere gidelim. Hadi ne yapalım? Falanca yere gidelim, gelelim. Ya 3 sene içinde adamın eli bir kere cebine gitmez mi? Yani bu sefer de benden olsun. Ben ikram edeyim yok. Niye? Çünkü kalbi hasta. Cebinde ateş var. Ama İslam ama sünnet sana ne öğretiyor? Diyor ki sen de ikram et. Sana da ne bolsa ikram edilsin. Evet, bununla yetinelim. Bununla yetinelim. Çünkü bir sonraki rivayet Ve ondan sonra rivayet, uzun bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çokça soru, soru sorulduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öfkelendiği, gazap ettiği o rivayeti önümüzdeki haftaya bırakalım. Tabi bu babın en sonunda da İmam Buhari rahim Allah bizlere çok önemli bir hadisle bu babı bitiriyor. O da Yahudilerin gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Ruhu sormalar. Ruh. Soruyorlar. Bu konuyla alakalı. allah Teala ayet indiriyor. De ki diyor ruh Allah'ın katından bir şeydir. Bu kadar. Fazla bir açıklama yok. Bakın biz insanız. Bizim şu anda bedenimiz içinde alimler diyorlar ki ruh, ruhumuzun hapisidir. Hapishanesi ruhumuzun hapishanesi bedenlerimizdir. Ruh ruh Bir beden gibi hakikattir, gerçektir. Bu bedenden çıkınca geze çıkar gider gezer dolaşır. Değil mi? Öldüğü zaman bu bedenden çıkar. Hatta göz onu takip eder. Böyle ruh dolaşan, gezen, çıkan, takip edilen bir şeydir. Ama bize bu kadar yakın olmasına rağmen, bizim de bu kadar içli dışlı olmasına rağmen onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz şeyler onun bir neticesi, sonucu bize haber verilen bazı şeyler var. Ona bakarak görüyoruz. Onun dışında ruhun, mesela etimiz, damarımız, kanımız, bunları biliyoruz değil mi? Ama ruhla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Bununla alakalı soru sorulduğunda da Allah tarafı diyor ki, ruh Allah katındandır. Allah katından bir iştir, bir emirdir. Bu kadar. Bundan fazlasını ne yapmayın? Sormayın. Çünkü dersin başında söyledik. Ruhun ne olduğunu bilmemiz, Allah. Ruhun ne olduğunu bilmemiz bizim için amele yansıyacak bir şey var mı? Bir faydası var mı? Yok. Onun için bunu sormanın bir anlamı da yok. Evet, bunu netinelim.